أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمدين وعلى إخوانه النبيين والمرسلين وعلى آله وأولاده وأزواجه وأصحابه وأتقائه وأحفاده إلى يوم الدين أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا معلمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجرار الكريم رب شرح لي صدري ويتسر لي أنبي وحلو مقبة من لساني يفقه قولي وأفوض أنبي إلى الله إن الله رصير بالعباد وأفوض أنبي إليه إنك رصير بالعباد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى أخواني النبيين والمسلين وعلى آله وأصحابه وأخرائك عدد خلقك ورضى نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك دام من الله تعالى بالله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم صدق الله العظيم وبلانا رسوله النبي الهاشم الكريم يا إله العالمين يا رب العالمين يا أرحم الراحمين كان حق حق كان تنويق إفادة موفق إله O'nu kabul edecek gönüller bizlere ihsanıyla. Amin. Şeytan aleyhissait'in hakimiyetinden, fukarından, istekleri istikametinde hareket etmekten bizleri muhafaza mahfuz eyle. Amin. Nefsimizin aleyhine, hissiyatımızın ramına da olsa Kur'an'ın bu beyan istikametinde yürümeye bizleri muvaffak eyle. Amin. Amin. Binlerce müminin camilere toplanıp, amin dediğim şu günde yapacağımız duaları, söyleyeceğimiz sözleri tergah-ı nezdü üluhiyetinde buyurup, Ümmeti buyruh Ümmet-i Muhammed'in uyanmasına tiyefküzüne vesile eyle. Amin ve hormatü sevgili Müthalim, Elhamdülillahi Rabbil Alim. Cenab-ı Hakk'ın sonsuz işlem ve nimetlerine müstarak, cemaat olarak ona teveccüh edip namütenahi İslamlarından ifade etme bahtiyarlığın ifadesidir. Allah Celle Celaluhu pek çok nimetler içinde perverde ettiği bizleri bu nimetlerde sonsuzluğa erdesin, sonsuzluğa erme yolunu bize göstersin inşallah. O kullarının kendisine teveccüh etmelerini, af dilemelerini, el açmalarını ister, bekler. Uyanık kullar da, Cenab-ı Hakk'ın rahmetle tecelli edeceği vakitleri, zamanları araştırır, yakalar, o anda bütün istiyatıyla Allah kapısına teveccüh eder. İki teveccüh karşı karşıya geldiği zaman, Allah'la senin aranda bütün hâil ve perdeler kılır yok olur, sen Allah'ın istekleri içinde fani olur, terin bir hazra olur. Cenab-ı Hak bunu bizlere nasip etsin inşallah. <gülüyor> Cenab-ı Hakk'ın en şiddetli tabir caizse en fazla arzu ile istediği şey kulun kendisine teveccühü, tevbeti, ayrı kapılarda dolaşmasına nedameti, kalbinin kırıklığı, yaramı sen sar diye Mevla'nın kapısına gelişin. Allah bundan bunu bekler. Akıllı kul, kalbi hüşyar kul, ihtiyacı çalışan kul, kolu kırıldığı, kanadı kırıldığı, kalbi kırıldığı zaman Allah'ın kapısına gelir, ''Vacbur, hep benader. bizim şu kırıklarımızı, sargıyı sen sar, sargıcımı sen ol'' der. Bu da uyanık kulun, hüşyar insanın çağrıdır. Allah Celle Celaluhu, Kulunun başına belaları yazılır, yüzüstü üstü sürükler bazen onu, bazen çamurlara atar. Onun feryadını duymak, iniltisini işitmek için Allah indinde en tatlı ses, insan için tatlı çalgıların sesinden daha tatlı ses, kalbi kırık kulun Allah'a karşı ilahi "Ya Rabbi" dediği zaman çıkardığı sestir. Allah senin düştüğün zaman, çamura bastığın zaman. Böylesine işten feryadını bekliyor. Sen uyanık mümin olarak, çamura düştüğün zaman, sürüklendiğin zaman, günahlara baktığın zaman, Allah'tır. Ta Allah Celle Celaluhu, senin o Allah deyişine lebeyk cevabıyla mukabele etsin, nez kabul duyursun. Değerlendirdik veya değerlendirmedik, Cenab-ı şimdiye kadar değerlendirmediklerimizi ileride değerlendirmeye muvaffak olacağız. 29 veya 30 Ramazan-ı Şerif gecesinde semai dünyaya keyfiyeti bizce meşhur hadisin ifadesiyle nazil olan Allah, tevbe eden yok mu tevbelerini kabul edeyim, istifar eden yok mu istiğfarlarını kabul edeyim, dua eden yok mu dualarına icabet edeyim, bana dönen yok mu? Ben de onlara teveccüh edeyim. 29 veya 30 gün Mevla gecenin üçte birisi geçtikten sonra bütün uyanıklara seslendi. Uyanıklar kalktılar. Bir iki dakika da yolda seccadelerini serdiler. Evet ben varım Allah'ım. Her gün binlerce günaha batan, binlerce isyana inhimak eden ben varım. Sen seslendin ben de sıcak şey terk ettim kalktım. O da sana senin yüzüne karşı senimet kadebinde ve tamaa ve azim Yanlarını Mevla'nın çağrısına icabet ederek sıcak yumuşak döşeklerinden ayrılırlar. İşlerinde derin Allah'a karşı bir zecap, bir ümit vardır ve alabildiğine bir muhabbet, bir mehafet vardır. Çok korkarlar Allah'tan ondan korktukları için yine O'na zehalet eder, Allah'a tığınırlar, o hava içinde Allah'a teveccüh ederler. Mevla'nın çağrılarına icabet eden, o gecede kalkıp geceyi değerlendiren kulların ulvi durumunu Allah böyle tasvir ediyor, böyle anlatıyor. Böyle olanlardan Allah bizi eylesin. Bugüne kadar olmadıksa bundan öte olmaya muvaffak olanlardan eylesin. İnsanın açık, kapalı pek çok işi, ameli vardır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'a kullukta, o hat had safhada yapan ve Cenab-ı Hakk'a münacatta içi daima burkuk, daima dildir, daima kırık kalp ona teveccüh etmesini bilen nebiler nebisi, Allahümmec'al alâ niyeti, khayren min serireti ve aslih alâ diye tuha buyuruyor. Allah'ım, benim gizlimi açığımdan daha hayırlı yap. İnsanlar arasında sana karşı yaptığım kulluktan daha derin bir kulluk şuurunu insanların görmediği zaman ifaya ben müvaffak kıl. Bu dışta insanların içinde bozuk düzen kulluğumu da ıslah diyordu. Bu etâden Allah'ı bilen, Resulullah'ı tanıyan, Kur'an'ı takdir eden müminin kalbinin feryatıdır. Allah'a karşı bu feryada, her hususta bize tercüman olan Allah'ın kainatdaki hakaitinin tercümanı, tercümanı Aktez Hz. Muhammed tercümanlık yapıyor. Sallallahu aleyhi ve <gülüyor> Gönül feryadımızı, feryat edenlerin feryadını, kalbi kırıkların kalbinin kırıklığını Allah'a o kendi diliyle duyuruyor. Ubudiyeti külliyeye mazhar Hz. Muhammed vesselam, kainattan Allah'a yükselen, bütün dillerin tercümanıdır. Bu hususta da tercümanımızdır. Cenab-ı Hak o diliyle yaptığı duayı aynen yine ondan öğrendiğimiz için ona takdim ediyoruz. Habibi Edibi ona dedi ki Ya Rabbi benim yüzümü açığımdan daha güzel yap. Açığımızı ıslah eyle. Biz de onun diliyle bu duayı aynen kabul ediyor, iştirak ediyoruz. Cenab-ı Hak da kabul buyursun. Cenab-ı Hakk'ın huzuruna gelme Cenab-ı Hakk'ın sonsuz rahmetini değerlendirme basirete mütevakkıf şeydir muhterem Müslümanlar. Nasıl dünyaya ait işlerimizde bir kısım zamanları araştırırız, o zamanı bulur, hemen değerlendiririz onu. İnsanlar seçime gidecekleri zaman bir kısım tatlı vaidlerde bulunurlar. Ve o vaidleri duyan kimseler de bir kısım işlerini hemen o aracıkta onlara yaptırmak isterler. Çünkü tam iş yaptıracak andır. O senin işini yapacak, sen de ona bir çağız atacaksın, bir rey vereceksin. Aynı mesele Resulullah'la bizim aramızda caridir. Aynı mesele Allah'ın rahmetiyle bizim aramızda caridir. Cenab-ı Hak rahmetiyle tecelli ettiği bir yağma günü vardır. Mümin o yağma gününü bekler. Bütün kusurlarına rağmen döner. De başka günlerde, başka kapılarda geziyordum. Atiydim, uzaktım, başkaldırmıştım. Fakat bugün senin kapına geldim, sana dehalet ediyorum der. Der, o kul, o anı değerlendirmiş olur. Cenab-ı Vâcibül Cüsve Tegedret Hazretleri'nin rahmetinden ümit ediyoruz. İnşallah o da rahmetiyle onu yargılar. Mağfiret buyurun. Allah bizi mağfiret buyursun. <gülüyor> Bugünün bayram olup olmayışı beni hiç ilgilendirmez sadece binlerce cemaatin şu anda bütün Türkiye'de camilere dolmuş bulunması, kalplerini Cenab-ı Hakk'a bayram niyetiyle tevcih etmiş olmaları ve tuttukları orucun bugün de makbuliyeti için Cenab-ı Hakk'a teveccühleri mühim olan husus budur. Ben de işte bu teveccühleri nazar itibara alarak diyorum ki, Cenab-ı Hak şu cemmi gafirin duasını makbul buyursun, bizi insan etsin, bizi İslam etsin, bizi mümin etsin inşallah Teala. Şakacıktan İslam içinde bulunmaktan, şakacıktan daire imanda bulunmaktan, şakacıktan insaniyeti kamili olan Allah'ı bilme yolunda bulunmaktan bizleri helat eylesin hakikisine, gülvisine, kendi indinde nezdühü hülyesinde mağbul olanla ilah eylesin Bugün kısaca onun rahmetle insanlara muamelesini, af ve takfını, mağfiret buyurmasını arz edip gönüllerin O'na teveccühünü temin edebilirsek, namazdan sonra elleriniz duadı O'na kaldırdığınız zaman incelmiş o gönüllerle inşaAllah-u yapacağınız duaları belki Cenab-ı Hak kerem kabul buyurur. Bu babdaki belkiler bize aittir, Allah'a ait değil. Belki bizim durumumuz, liyakatsızlığımız onun huzuruna gelme adabına riayet edemeyişimiz cihetiyle bize aittir, ona ait değil. Yoksa onun affedeceği kadar. Kul ya ibadiyal zina Allah buyuruyor. Ben de hayatını israf eden, hayatını su eden, hiçbir şey kazanamayan, saçlarının ben beyaz olacağı ana kadar defterinde ben beyaz bir amel bulunmayan bir insan olarak kendimi bu ya ibadiyenin başına koyuyorum. Hem başmisi benim Allah'ın kitabını nefme dinliyor gibi dinliyorum. Benden atatalar taşa siz dinleyin? Ya ibadiyallerine esrefu, hayatını su istimal eden kullar, Allah kapısının gayrisinde gezen kullar, başka kapıları hayatları boyunca vuran kullar, kapı kapı dolaştıkları halde Allah kapısına dönmeyi akıl edemeyen kullar, dünyaya ırtıklarına kadar inhimat eden kullar. Kalbi yaralı kullar, hissiyatı perişan kullar, aklı malema dünyaya ait duygularla top dolu kullar, 24 saatin birinde dahi kalbini top dolu Allah muhabbetiyle doldurmaya muvaffak olamayan, müsrif kullar, şiradeden çıkmış kullar, heyyamın elinde oyuncak kullar, bütün bunlara rağmen ey Allah'ın kulları, rahmeti ilahiden midirli kesmeyin. اِنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُ الظُّنُوبَ الْجَمِيعَةِ اِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ O bütün günahları yarlılar mağfiret eder. Gafur odur, rahim odur. Sadece mağfiret edecek odur. Bu ayet pek çok mücrimin, pek çok cürümleri üzerine onların Allah Resulü'nün nezli nübüvvetine gelmelerine vesile olmuş bir ayet. Bu ayet nasil olduğu zaman şeytan bile adeta rahmet ilahiden mit ümit var olmaya başladı. Bu ayet nasil olduktan sonra Allah Resulü Mekke'yi edinceye kadar baş düşmanlığı devam ettiren, baş düşmanlığı muhafaza eden Hz. İkrim'e gibi kimseler, vahşi gibi kimseler, Ebu Süfyan gibi kimseler dahi Cenab-ı Hakk'ın rahmetinde yerlerini buldu Resulullah'ın yanında nezli nübüvvetinde mevkilerini aldılar. Bu ayeti duyan, bu ayetin kanatları altında Resul-i Ekrem'in sağa şefkatle merhametle kanat açmış olduğunu gören içirmenin hanımı, çok uzak çölleri kat ederek kocasının Resul-i Ekrem'e dehalet etmesini temin etti. Gitti, yalvardı, yakardı. O en baş düşmanı Allah Resul'ünün huzuruna getirdi. Oraya geldiği zaman, bu ayetten zuhur eden rahmet, resûl mübarek nasiyetinde parıl parıl parlıyordu. Sanki gökten Allah'ın rahmeti inmiş, etmiş, bir insan haline gelmiş. Allah ona Muhammed demiş sallallahu aleyhi ve sellem. O da Mekke'yi fethetmiş, çok ali bir hanede oturuyordu. Huzuruna giren herkes de onda tecessüd eden, onda tecessüm eden rahmetin himayesi altına giriyordu. İkrime bakışlarıyla beni de affedebilir misin diyordu adeta. Allah affettikten sonra resul Ekrem Aleyhisselatü Vesselam büyük yerden gelen o ferman'a baş mı kaldıracak? O ferman'a muhalif mi hareket edecek? İkrime kendisini resul Ekrem'in kucağına atıyor, eriyor, İslam'ın içinde benliğinden vazgeçiyor. Birkaç sene sonra da onu resul Ekrem'in adını taşıyan bayrağın altında bu bayrağın altında ölmek cana minnet, bu bayrağın altında ölmek şeref diyordu. Dört sene evvelin en korkunç düşmanı kendisine şefkatle kucak açan nebiyet eslim olduktan sonra onun adını taşıyan bayrağın yere düşmemesi için bu bayrağın altında ölmek, cana minnet diyor. Mümin Allah'ın böylesine rahmetle kendisine tecelli ettiği anı çok iyi değerlendirmeli. Bayram Allah'ın rahmetle tecelli ettiği gündür. Bayram Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmetinden hayır ve hasenat beklediği gündür. Ben bütün ümmetimin hasenatına vakıfım. Allah bana art eder, ben de nikahban olurum diyen nebi Ümmi sallallahu aleyhi ve sellem bayramda müminlerin alabildiğine bir teyakkuz içinde yapacakları kulluğu mübarek ruhu kadar parlak makbaresi altında beklemektedir. Öyleyse bu günü 24 saatini mümkün olsaydı diyebilseydim dünü, mümkün olsaydı deseydim öbür günü ve mümkün olsa yapabilsek yarını sadece Allah'ın rızasını tahsil yolunda sarf edelim. Allah bize bakarken biz de O'na bakalım. O rahmetle tecelli ederken biz de kullukla karşısına çıkmaya çalışalım. O rahmetle Cenab-ı Hakk'ın ince tecellisidir. Allah daima incedir. İnce tecellisi vardır tabi sahib Fakat ben şurada hislerimi mantığımın üzerine çıkardım şu dakikalarda. Cenab-ı Hak muhafiz etmesin, ince incelik falan filan diyorum. zat uymayan nâ sezat sarf zezat ediyorum. Biz de biraz incelelim, biraz kalbimizleri kat kazandırmaya çalışalım. Ta-u rahmetel yakat kazanalım, onun sesini duyalım. la تَقْرَتُ مِرْرَحْمَةِ rahmetillah اِنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُ الظُّنُوبَ Gönlümüze çok iyi yerleştirelim. Bütün günahlarımızı yarlık yiyeceğine, mağfiret buyuracağına ve bizi burada sabit tutacağına bir sene bir daha huzurundan ayırmayacağına çok iyi inanalım. Artık yâdellere gitmeyeceğimize, başka kapıları çalmayacağımıza çok iyi inanalım. Biz eğer birer kalp taşıyorsak, çok acı, çok dilgir edici, dilhun edici bir şeydir başka kapılarda dolaşmak. Allah varken başkasının kapısını çalmak, Allah varken onu unutmak, senede bir defa gelmek veya haftada bir defa gelmek kalp taşıyan bir insan için en acı şeydir. Bu acı şeyi bir daha içmeyelim. Bu sem mi katili yutmayalım. Öldürür bu bizim ruhumuzu. Bir daha dirilmemek üzere öldürür bizim kalbimizi. Bütün kalbimize teveccüh edip bizi ayırma kapından Allah'ım diyelim. Ve diyoruz bizi kapından ayırma Allah'ım. Günde 24 saat içinde 24 defa tövbe istiğfar etsem yine musibem dönüyorum. 24 saat içinde 24 bin defa Allah'a karşı döneklik yapıyorum. Sözleri söylerken de utanıyorum, belki benim durumumda olan var, onlar da utansınlar, dönekliği de bırakalım. Allah Celle Celaluhu dönmüyor başka tarafa, rahmetiyle daima senin kalbine bakıyor. Allah daima sana nazar ediyor, sen sıkılmaz mısın, benim nankör nefsim sıkılmaz mı başka kapıya bakar? O sana bakarken sen başka alemde gezersin. Cenab-ı Hacı Burcu Atakaddes basiret ve teyakkuz ihsan eylesin inşallahı اِسْتَفَقُونَ عَلَيْهِ بِحَدِسِ شَرِفْ لَا اللّٰهُ اِنَّ رَحْمَتِي سَبَتْ غَبَب۪ي buyuruyor. Rahmetim gazabım üzerine galiptir. Elverir ki mümin o rahmetin eteklerinden tutabilsin. Allah anneden babadan eşfaktır. Allah ebeveynden erhamdır. Allah Celle Celaluhu kullarını tatip etmez. Dünyada perişan etmez, hakirette de yakmaz. Elverir ki kul rahmetin altına girsin o rahmetten istifade etmesini bilsin. Yağmur yağar ama memleketinde senin kanallar açılmışsa, o seller halinde araziyi bozmaz, yıkıp topraklarını denize götürmez. Sen o kanallar vasıtasıyla istifade edersin, araziyi sularsın. Öyle de Cenab-ı Hakk'ın rahmetinden istifadenin bir yolu vardır. Sen ona teveccüh edeceksin, ta o rahmetle seni rahmetine boğsun. Seni biter, nemalanır, meyve verir hale getirsin bir ağaç haline getirsin. Ahiret hesabına tüm Orada salih amelleri meyve versin. Orada mes'ud olasın. Cenab-ı Hak lütfu terk etmesin. öyle yaptın. Evet Allah Erhamur Rahim'indir. Er Rahim diye Fatiha'da, Errahmanir Rahim diye Bismillahirrahmanirrahim'de ve münacat yapanların münacatlarında, yüzlerce yerde ya Erhamer Rahim'in diye kendisini andığımız ve kendini bize öyle takdim eden Hazreti Allah herkesten daha eşkaktır, daha merhametlidir. El verir ki biz onun o ulvi şefkatinden, o ulvi mukaddes merhametinden istifade etmiş olalım. Allah Resuluna ait bir vakayı burada bu su tevzizli arz edeceğim. Hazreti Ömer'den yine tayininde bulunan bir hadis-i şerifle Allah Resulü'nün şöyle ifade ettiklerini duyuyoruz. Resulullah'ın huzuruna bir sürü ganaim gelmişti. Bu arada bir sürü esir ve esire de vardı. Esirler yerlerini aldığı zaman onların içinden bir kadın yıldırım gibi yerinden fırladı. Hemen esirlerin içine daldı. Belki de bulduğu bir çocuğun sinetine bastı. Onu öpmeye, kucağına basmaya, sıkıştırmaya başladı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, اترون ها ذهي المرأة, تلقاها في <gülüyor> şu kadını görüyorsunuz. O çocuğunu ateşe atar mı sanıyorsunuz? Kalıula <gülüyor> vallahi dediler. Hayır yarısırallah. Bulduktan sonra atar mı cehenneme? Allahu erhamu l-ıbadhi min bi Allah şu kadının çocuğunu olan şefkatinden insanlara daha merhametlidir, daha şefkatlidir. El verir ki insanlar takdir etsinler, Allah'a böylece inansınlar. Öyle merhamet eden Allah'a karşı suy-i edepte bulunmasınlar. Cenab-ı Hak suy-i edepte bulunmadan bizleri masum ve mahfuz eylesin. Taksiratımızın karşılığı yoktur. Bizden Allah'a karşı verilecek hiçbir şey yoktur. Taksiratımızı karşılığı olmadan Allah affediyor. Yine öylece affetsin. Bizim meccanen kerem-i lütfuna mazhar bulursun. i̇nşaallah Teala. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o rahmetin mücadzem şeklidir. Cenab-ı Hak peygamberiyle insanlara merhamet etmiştir. Resul-i Ekrem'i göndermiş, Kur'an'da kendisine gidecek yolu onunla bir de talim etmiş, tebliğ ettirmiş ve bizi o türetle terbiye etmiştir. O terbiyeden istedar olan, ifade eden talih sümreye Allah ilhak buyursun inşallah u Teala. resul Ekrem aleyhissalatu vesselamın insanlığa karşı yaptığı bu büyük hizmet bir hatta müminlere İman babında, İslamiyet babında, Allah'a giden yolları gösterme babında, gösterdiği büyük şefkat, büyük mülayimet sonsuzdur, nam-ü tenahidir. biz Cenabı Hakk'a teveccüh ettiğimiz zaman, bir taraftan sonsuz Allah'ın rahmetini ve bizi ihsanını düşünüyor, utanıyor, ondan ayrılmayı, başka kapıya gitmeyi, suyu edep sayıyoruz. Bir taraftan da o Allah'ın Celle Celaluhu rahmeti mücesdemesi olan Hz. Muhammed Aleyhisselatü sırf Allah'ın rahmeti olarak bize gönderilmiş olması, ma اَرْسَلْنَاكَ illa رَحْمَةً اِلٰنُ Kuran ile bunun bize talim edilmesi, meselesini nazar itibara alarak diyoruz ki, Allah Celle Celaluhu rahmetini bize kabul ettirmek için Peygamberini gönderiyor. O rahmeti mücesleme ile rahmete gidecek yolları açıyor, küşad ediyor. Onunla o yolları telhir ediyor, Kendisine gitmeyi tescil ediyor. Binaenaleyh iki cepheden biz Allah'a teveccüh etme mecburiyetindeyiz. Sene 365 küsur gündür. Bu muslam iki misli olsa, dört misli olsa ve biz yüzümüzü kaldırmadan yerden Allah'a mütemadiyen secde etsek, yine Cenab-ı Hakk'ın bu sonsuz nimetlerinin şükrünü eda etmiş olamayız. Bizi insan yaratmasının, bizi İslam yaratmasının, Bizim mümin yaratmasının, Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a ümmet yaratmasının, şu dakikada camiye sokmasının, secdesiz nice başlar var, paslı nice vicdanlar var, ölmüş nice hissiyatlılar var, bütün bunların içinde liyakatımız olmadan camiye gelenler var diyorum, onlar da bizleriz. Bu lütfu bize bahşeden Hz. Allah ne kadar çok rahmetli, ne kadar çok mülayemette bulunmuş oluyor bizim için, ne kadar halim olarak tecelli etmiş oluyor, bütün bunlara karşı herhalde başka kapıda bulunmak ve Cenab-ı Hak'tan ayrılıp başka tarafa gitmek, Cenab-ı Hak'ka karşı büyük bir edep olacaktır. İşte o müsrif olacaktır. Öyle müsrifleri dahi Allah rahmetle tecelli ettiği günde huzuruna çağırıyor. Diyor ki, nedamet edin, tevbe edin, Allah'a dehalet edin, rahmeti sonsuzdur. Sizi de mağfiret buyurur. Cenab-ı Hak mağfiret buyursun inşallah. Teala. Yine Nebiyyü Ümmü sallallahu aleyhi ve sellem, Allah Celle Celaluhu günde iki defa ellerini açar diyor. Bu tabir bizde de el uzatır şeklinde ifade edilir. Arapçada yebzudu ye dehu diyor Resulü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem. El uzatır demektir. Gündüz günah işleyenlere geç ellerini uzatır Allah Celle Celaluhu. ''Sevbe etmeye niyetiniz yok mu?'' der. Gece günah işleyenlere de o gündüz ellerini uzatır. Bugün günah işleyene yarın el uzatır. ''Sevbe etmeye niyetin yok mu? Bana dönmeyen niyetin yok mu? Mağfiret dilenmeye ve dilemeye niyetin yok mu? Ben de seni mağfiret edeyim, huzuruma alayım, kabul edeyim.'' Diyen Mevla'ya cevap vermeyecek misin? Halinle Allah'a cevap vermeyecek misin? Onun bu isteklerine sen... Kalkıp koşmayacak mısın? Bütün ciddiyetle ve mukabelede bulunmayacak mısın? Bulunmazsan Allah'a karşı suyu edepte bulunmuş olursun. Allah'ı tağda ve sezedet bayram ve bayramda kendisine teveccüh edenler hürmetine sizlere merhamet buyursun. Nezdi üluyyesine daima müteveccüh Bizi bir an huzurundan başka tarafa <gülüyor> ayırmasın. Burada dolayısıyla bir hususu arz edeceğim. Cenab-ı Hakk'ı bilen onun marifetini eren için değil Cenab-ı Hakk'ın kapısından başka tarafa gitmek, bazen hissiyatım bana bazı şeyler söylettirir. rahmet ilahinin engin oluşunu müşahede ederek onları bile affedersin derim. Bu sözleri şundan ötürü söyledim. Değil Cenab-ı Hak kendilerini çağırdığı zaman huzuruna gelip onun rahmetinden istifade etmeyi düşünmemesi bir müminin bir gece ona teveccüh etmediği zaman eğer hakseten onun marifetini ermişse o gün onun hayatının tadı yoktur. Gerçekten Allah'a kul olmuş bir insan için. Bir geceyi ihya etmeyen gerçek ehli marifet için o günün tadı yoktur onun nazarında. Şu bayramda bir defa yani iş yaparsa, bir defa manasız gülerse 24 saat hayatının tadı yoktur. Gerçek marifeti eren için. Bir hafta içinde ağladığı, güldüğüne denk değilse, onun hayatında tadı yoktur, Marifet ermiş de. Fakat ehli marifet değilse bir cemaat, Allah'ı bilmiyorsa, şakacıksan tanıyorsa, ne onlar bu laflardan bir şey anlarlar, ne de hiçbir şey anlamayan benim nefisim anlar, ne onlar boş bıraktıkları boşluğun azemesini idrak edebilirler, ne de o boşluğu doldurmak için işlerinde bir gayret hissedebilirler. Söz başından aşmayan, kalbine gidip dokunan, ayaklarının altından da geçmeyen, kafasında iz bırakan herkes müteessir olmalı. Marifet namına bende ne vardır? Ve Allah hesabına tevekkühteki kusurlarım beni dildir ediyor mu? Allah namına ibadet-i taatındaki kusurlarım beni rahatsız ediyor mu? Isdırabını içinde yaşıyorsa, güldüklerini ağlıyorsa Allah şaka mı söyler Celle Celaluhu? فَلْيَدْحَكُوا şu kesir diyor. Çok, pek çok az gülün ve alabildiğine çok mu çok, çok ağlayın diyor Allah. Şaka mı yapıyor Allah sizinle tanıyorsunuz Celle Celaluhu. Öyleyse nerede şu gülmeler ve nerede ağlamalar? Şu gülmelerle ağlamalar arasındaki münasebet, muadene bir kurulacak olsa haya etmemiz, yerin dibine girmemiz gerekir. Rahmetle tecelli edilen bir günde bu sözlerin yeri yoktur ama... Fakat nefsin anlamsızlığına karşı bu sözlerden bir şey anlamıyor baktım. Anlamsızlığına karşı onun başına vursun. Başına vurulacak nefsi olan varsa o da alsın kendi nefsinin başına vursun. Evet biz 14 asır Resul-i Ekrem'i tanımadan uzak kaldığımız için, 14 asır marifeti ilahiden beri bulunduğumuz için öyde tına kader patlamış, biz öylesine ülfet hasıl olmuş ki bütün bu sözler yabancı bir alemden bize geliyor gibi, başka bir alemden bize söyleniyor gibi geliyor. Cenab-ı Hak basiret istan eylesin inşallah. Dağla. Perişaniyetini bilmemek kadar büyük perişanlık yoktur. Hiç ağlamamışsan sen, şu hafta bir defa ağlamamışsan, senden daha bedbaht insan yoktur. Haline ağlanılacak insansın sen. Eğer hissiyatı müsait olsa, senin namına ben ağlayacağım. Ve şu hafta birkaç defa gülmüşsen, senden daha perişan insan yoktur. Haline ağlanacak demektir. İşte biz bu anlayış içinde de aynı zamanda Cenab-ı Hakk'a teveccüh etme mecburiyetindeyiz. Mümin kusurlarının üzerine çıkıp Allah'a ve Resulullah'a teveccüh ettiği zaman kusurlarını müdrikti. Vahşiyi resul Ekrem huzuruna alamıyordu. İkrime onun huzuruna gelmeden korkuyordu. Korkuyorlardı. Biz bu günahlarla affolamayız diye korkuyorlardı. Ama inanan, gerçekten inanan bir insan. mütemadiye şakalarla, latifelerle hayatını geçiren Hazreti Hamza radıyallahu anh. Mütemadiye şakalarla, onun deversine musallat olan, verikliğinin zararlı meşkubatını içen, birinin küpünü kıran Hazreti Hamza, saldırganlık yapan Hazreti Hamza, İslam'a girdikten sonra onun dudağında tebessümü gören yoktur artık. O ağlayan insan haline gelmiştir. Hazreti şerifler ittifak halinde Nebi'yi Mahzun'un Nebi'yi müketlerin hayatında üç defa güldüğünü söylüyorlar. Günde üç defa gülüyorsan bedvaktın, perişan insansın. Hayatında üç defa güldüğünü söylüyorlar. Neye gülüyorsun? Gülenlerin yanına gittiği zaman cennetle müjdelendiklerini soruyor onlara. Böyle bir haber mi var? Neye gülüyorsunuz? Bilseniz, gerçeği bilseniz, Allah'a hesap vereceğinizi, Allah'a karşı saygılı olmanın size kazandıracağını bilseniz bunu yapmayacak. Başka şey yapacaksınız. Yaptığımız şu çok kötü şeyleri yapmayı terk Allah bizi muvaffak kılsın. Yapamadığımız çok güzel şeyler var. Onları da yapmaya muvaffak kılsın inşallah. Bütün bunları dahi yine onun rahmetinden reca ediyoruz, istirham ediyoruz, umuyor, diliyor ve dileriyoruz. O dilencilere ele açıktır. Biz de sahilir, suhfetsiz. Selam ve bizleri inşallah. Antiparentiz arz ettiğin bu husus Belki kulak tırmalayıcı mahiyette oldu ama kusura bakılmaz inşallah Cenab-ı Hak affeder. O da kusurlukla bakmaz. Muhterem Müslümanlar, uzun bir mazinin neticesi olarak pek çok şeyini kaybetmiş, çok mücrim, çok müflis bir cemaat. Hz. Ebu Bekir Allah'a teveccüh ettiği zaman cüd bi veya kuz bi lütfik Esbeduz <gülüyor> ya ilahi men lehu zadun kalil muflisun bisidqi ate inde babib ya celil Zad kalili olan ahiret adına adı olmayan veya pek az azı bulunan Ebubekir kulunun elinden tut Allahım diyorlar. Muflisun bisidqi ate inde babib ya celil asaten iflas etmiş hiçbir sermayeye sahip değildir. Siddik ekber diyor. Fakat sana fadakatla gelmiştir. Minhu isyanun, minke ve fadlun Ondan isyan, ondan nisyan, ondan unutma ve sana baş kaldırma. Senden af, senden ihsan, senden lütuf, senden minnet. Bütün bunlar senden. Sen isyan edicisin, o da isyan edicidir. Sen başlayıcısın o da nisyancidir. O unutur kendini kast ediyor, Ebu Bekir unutur ama sen unutmaz, ihsan edersin, diyor. Biz her bir teker teker Allah kapısında müslisiz. Ama tadakatla onun kapısına gelebilirsek, bu sözü, ben onun sözünü Mevlamla tecellileriyle baş başa kaldığım zaman söylerken, bazen oraya geldiği zaman, fevekkuf etmişimdir. Ya ki bir sıdkı diyememişimdir. Tadakatla Allah kapısına geldiğim endişe ettim. Sadık değilim ki öyle değil, dedim. O sadakatla gelmiş öyle diyor. O münacatı yarahman Rahman ya Rahim çeker gibi istiyatımla Cenab-ı Hakk'a takdim zaman müflüsün bir sırt sözüne geldiği zaman tevekkuf etmişimdir. Sadakatla geldim diyemem Allah'ım. Utanırım. Sana karşı huzurumda nasıl yalan söyleyeyim. Mürmüz olmalı. Elini açtığı zaman kulun sana geldi. Geldi mi acaba? Acaba kalbiyle geldi mi? Acaba bütün motivayı terk etti geldi mi? Acaba her şeyi unuttu geldi mi? Acaba ondan başka o anda bir şey düşünmeyerek geldi mi onun huzuruna? Böyle geldiyse sadık geldi demektir. Yoksa sadık değil o. Başka şeylerle hiç mal mal doluysa sadık değil demektir. Mümin bu duyguyla Allah huzuruna gelmeli. Bunlar ona zarar vermeyecek, kar getirecektir. O kâmi kıymetini görecektir. Allah'ın uluhiyetinde boyu arşa çıkmış kulların yanında. Başı sidreyi açmış kulların yanında kameti kıymetini boyunu görecektir. Ona göre vasiyet alacaktır. Uzak boyumu Allah'ım diyecektir. Göster kuturumu da uzak boyumu Allah'ım diyecektir. Allah Resulü da sallallahu aleyhi ve sellem insanların yanında küçük Allah'ın yanında büyük sözüyle bu hafta ifade etmektedir. Bedbahtır o insan ki insanların yanında pek büyük fakat Allah'ın yanında pek küçüktür. İki tarafı da müsabı olursa pastiyar insandır. Cenab-ı Hak bizi bahtiyar eylesin inşaallah Teala. Allah Celle Celaluhu bizim kendi hakkında affediciliğine, merhametle muamele eticiliğine, kat'i huzuruna gelmemizi istiyor. Bizi affedeceğine harfiyen inanalım ve bu inanış bu anlayış içinde huzuruna gelmeye çalışalım. Ona teveccüh etmeden evvel teveccühün yollarını, düşüneceğimiz şeyleri, nasıl bir kalple teveccüh etmemiz gerektiği kapısını açmak için bu sözleri söylüyorum. Hena'inde gann-i abdibi buyuruyor. Allah buyuruyor hıksı hadisinde, kulum beni nasıl sanarsa ben öyleyim. Nasıl sanıyorsunuz Allah'ı? Merhametli bir Allah Celle Celaluhu, edici bir Allah, kendisine teveccüh eden, sadakatle teveccüh eden kulları kapısından ayırmayan bir Allah olarak sanıyorsanız. Allah'ı öyle bulacaksınız. Ve ene ma'ahu haythu O beni nasıl anar, nasıl düşünürse ben onun yanımızda öyle bulunurum buyurur Allah Teala. Ve Allah Resulü müdrec olarak bu hussi hadise şunu ilave buyuruyorlar. Vallahi illahi afrahu bi teubati abdihi min ahadikum yecid talatehu bil fadl. Sadeka Rasulullah Allah sizin kendisine teveccüh etmenize mukaddes bir ferahlanma ile öyle ferahlanır ki siz bir yitiğinizi çöze bulduğunuz zaman nasıl ferahlanırsınız işte öyle ferahlanır. Allah Celle Celaluhu sizin tadakatla kendisine teveccüh edeceğiniz anı bekler ve mukaddes bir ferahlanma diyorum. Hadis Efrah dediği için ben de o tabiri kullanıyorum. Yoksa ferahlanma veya sıkışma bunlar bir kısım maruz ve şerinkari şeylerdir. Allah böyle şeylerden mukaddestir. Ama hadis öyle ifade ettiği için aynı tabiri kullanarak mukaddes kelimesine ekleyerek diyorum ki Allah sizin Celle Celaluhu tevbe ile kendisine döndüğünüz an duyduğu fera. siz çözde gittiğinizi bulduğunuz zaman duyduğunuz taraftan çok üstündür. Nebi-i Ümmi söylüyor sallallahu aleyhi ve sellem. Öyleyse sizi böyle bekleyen Allah'a Celle Celaluhu, sadakatla dönmeyi ihmal etmeyin. Ya söz verin kendi kendinize, evinizde bir yere çekildiğiniz zaman seccadenizi serin, ondan sonra şimdi sana döndüm deyin Allah'ım. Dört asırdan beri başka kapılarda gezen, ecdadın yanlış yolundan sana döndüm Allah'ım. Mescitte aşkı öldüren, orada gözyaşını donduran, füzuru sokakta mahveden, Dört asırdan beri gelmiş günahkar atalarımın yolundan ayrıldım Allah'ın. Sadakatle Allah'a dön. Umulur ki burası yolların ayrımı ve bizim bulunduğumuz nokta bir dönüş noktası olur. Umulur ki bizden sonra gelecek nesil Cenab-ı Hakk'a mütevecci bir nesil olur. Şu sokaklarda düşünen insanlar, şu camilerde ağlayan insanlar, gülmelerine az rastlayacağınız insanlar mütemadiyen Allah'ın rızasını tahtil ve insanlar hizmet eden insanlar, Cenab-ı Hak bunları görmeye muvaffak kılar. Evet, bunu Cenab-ı Hak'tan diliyoruz, dileniyoruz, onu da bizi böylece kabul edeceğini, haffedeceğini biliyoruz, öyle inanıyoruz, yakınımız var, inşallah o da öyle muamele yapar bizlere. Muhterem Müslümanlar, hiçbir çaresi olmayan, hiçbir kurtuluşu olmayan bir insan için çare-i yegane Cenab-ı Hakk'a teveccühtür. İslam alemi için bu evleviyetle bir vecibedir. Hele bugün farzların üstünde bir fark haline gelmiş. Her halükarda Allah'a teveccühtür. Burada bir noktaya dolayısıyla dikkatinizi istirham edecek. Batının batıl efkarı kalbimizi işgal ettiği, nasıl İngilizler, Fransızlar, nasıl İtalyanlar bir zaman imparatorluğu sağdan ve soldan işgal ettiler. Memleket işgal edilmiş bir memleket haline geldi. Memleketin içindeki bütün tehsler ricali devletiyle etir haline geldi. Öyle de batının matıl etkârı Müslümanları saçlarıyla, istiyatlarıyla işgal etmiştir. Müslüman onu küfgeyen kahraman ordularıyla o işgali bertaraf etmiştir. Allah kısmi ve madde planında bir zafer ihsan etmiştir. Fakat Müslüman... Ruhi hayatıyla, kalbi hayatıyla işkaldan ve esaretten kurtulamamıştır. 400 seneden beri devam eden Müslümanın esareti bir asırdan beri şiddet kazanmış ve halkalar, insanların boynunda katma gibi, esirlerin boynunu sıkan katmalar gibi, müminlerin cızaklarını sıkmış, canlarını dudağına getirmiştir. Ve mümin hala bunun farkında değildir. Mümin İslam namına destlenme işinin. İslam namına işinin nereden geldiğini bilemediğinden ötürü esaret halkasının kıskanını nasıl sıktığının farkında değildir. İşte böylesine teraküm etmiş dertler bu asırda bütün perişaniyetine rağmen bu asrın mümininin üzerine çullanmıştır. Mümin eğer bu derdi bilmiyorsa, derman yollarına da sassati edemeyecektir. Derdi bildiği zaman derman yollarına tevessül edecek, derman aramaya bakacaktır. Bu bir zettir. İslam alemi topyekun 400 milyon mu 500 milyon mu sayı itibariyle içlerimde kaç yüz tane Müslüman var bunu Allah bilir. 500 milyon İslam alemi batıl efkarın işgali altındadır. Kalp üzerinde bir müstemleke vardır. Onun için iman bir türlü bir menfez bulup kalbin içine girememektedir. Dünya ile Allah karşı karşıya getirildiği zaman mümin dünyayı tercih etmektedir. Resulullahla ile dünya karşı karşıya getirildiği an mümin dünyayı tercih etmektedir. Kur'an ile dünya karşı karşıya getirildiği an Kur'an halinden anlaşılmaz, dilinden anlaşılmaz, okuması bilinmez, manasına nüfuz edilmez bir kitap haline gelir. Asıl eskarın senin kalbini ve hissiyatını işgal ediş keyfiyeti de bundan ibarettir. Bütün bu işgalleri bertaraf etmek için silaha, mavidere, topa, füzeye filana filana ihtiyaç yoktur. Allah'a teveccüh edeceksin. Ben sadece ve sadece Allah'ın kuluyum diyeceksin. Allah'a teveccüh ettiğin an Cenab-ı değil olacaktır. Yoksa merasimci müminler hiçbir şey yapamayacaklardır. Canımı sıkan merasimci müminler hiçbir şey yapamayacaklardır. Allah'a karşı şakadan kulluğunu gırtlağından aşağıya Allah adım girmeyen adamlara okutmak suretiyle kulluk yaptım diye geçinen kulların kulluğu ayak altına gitsin. Gırtlağından aşağıya Kur'an inmeyen insanlar, okuduğu zaman ürpermeyen insanlar, dinlediği zaman ürpermeyen insanlar, Kur'an'ın cemaati değildir ki onlar. Allah onları Kur'an'ın cemaatı eylesin inşallah. Bizi de Kur'an'ın cemaatı eylesin. Belki duyamaz Belki duygulanamaz, belki gönlümüze sindiremeyiz. Çok defa hepimiz için aynı şey vahhi ve varittir. Nefsime kızdığım gibi, duymadığı zaman onun başına vurduğum gibi, Allah şahit yemekten mahrum ettiğim gibi, müminlerin öyle düşünmeleri hususunda bir fikir versin diye söylüyorum bu sözleri. Ve şunu da arz edeyim. Mümin kendini kusurlu gördüğü, apa kusurla malemaz dolu bulunduğunu, Kabul ettiği nisbette o basaklıktan çıkma mevzuunda bir güç, bir kuvvet elde edebilir. Veya basaklıktan çıkma mevzuunda ona bir fikir temin edebilir. Ama kendisini en makbul kul görürse, kendisini meleği halada müşahede ederse, hak ve hakikata dönmesine imkan yoktur. Nedanet, nedanet ne danet diyor. Hanra da var başında. Bilmiyor, bilmediğini de bilmiyor. Ne anlatırsın ona? Allah'ı bilmiyor, nasıl bilinir onu da bilmiyor ve bilmediğini de bilmiyor, daha daha fazlası var bu hatırda üstelik biliyor sanıyor, mü'min Allah'ı bilmiyor, bilmediğini de bilmiyor fakat onu biliyor sanıyor ve işin felaketi de oradadır esasen. İslam hayattır, İslam düzurdur. kafayla da alakası vardır, kalbile de alakası vardır, ihtiyaçla da alakası vardır. Kefe çevre insanı sardığı zaman insanı hizura kavuşturacaktır. Cenab-ı Hacı Burcu Sesefettet Hazretleri kefe dinin kuşatmasına müsait hali bizleri ihsan eylesin. Biz de inşallah Teala o sayede dini izrak etmiş olalım, kendisine teveccüh etmiş bulunalım. Evet, Cenab-ı Hakk'a sadakatla teveccüh bizi de değiştirecek, içinde yaşadığımız küçük hücrelerimiz olan ailelerimizi de değiştirecek, milletimizi cemaatımızı da değiştirecek. Kusurlu dahi olsa onun huzuruna geliyor. beklerimizi ona açıyor. Dermanı da ondan diliyoruz ve dileniyoruz. Bizi mağfiret ve merhamet buyursun. Burada aklıma şu anda gelen bir misali art öyle sözleri sona erdirmeye çalışacağım inşallah. İmam Şafii radıyallahu anh vefat ederken büyük hizmet yapmış. Yüğün yüğün cemaata Kur'an'ın yüzündeki nikabı açmış, ona hakikatini göstermiş. Hadisi şerifleri şerh etmiş, hakaika Ahmedi ve vesselama tercümanlık yapmış. Devrinde bir müceddit gibi vazife görmüş, ruhunu Allah'a teslim edeceği an dudaklarından şu sözlerin döküldüğünü bize naklediyorlar. فَلَمَّا قَتَى ve وَطَاقَتْ مَذَاهِبِي cealtur <gülüyor> rabbi Kalbim kat kat olduğu zaman şu anda demek kalbim kat kat olduğu zaman Allah'a şikayet etmek lazım ve fâkatine zâhibi yollarda zaralıp sana gelmek için imkan kalmadığı an cealtur ben bütün bu daracık yollardan, bu eğri büyürüz ikraflardan, senin affini bir merdiven olarak kullanıyor, senin keremi lütfuna yükselmeye çalışıyorum. Ben buradan çıkamam, senin aklın elimden tutmazsa, sen elini uzatıp bana destekir olmazsan. Te'â ve bir zembi felem mâ Günahlarımı üst üste yırdığın zaman, onları cem ettiğim zaman, gözünde öyle büyük göründü ki onun yanında hiçbir sevap göremedim ve kendimi günahlar içinden bir batmış gördüm. Ve affüke Rabbi kâne affûte Adem'e. Biz de affına bakıyorum Allah'ın Senin affığın benim günahlarımdan daha büyüktür. İnsanların bütün günahlarından daha büyüktür. Deryalardan daha engindir. İşte buna itimat ederek ruhumu sana teslim ediyorum. Bu hava içinde ruhunu Cenab-ı Hak'ka teslim ediyor. Bize de Allah öyle nasip etsin inşallah. Hak dostu veli kendisini Şakî gören müşterileri kendisini terk ettikleri zaman, bırakıp gittikleri zaman o onların bu idrak ediyor. Yüzlerce insanı esrafına toplamış, yüzlerce insanı irşad etmiş, hakvahkati göstermiş, hakikatin peçetini kaldırmış yüzüne baktırmış, fakat kendisi hala bedba, hala şakî. Camiye gelmiş tercih etmiş ama kafir. Adamlar irşad etmiş ama kafir. Mütemadiyen tesbih çekmiş ama kafir iman kalbine oturmamış. Kalp imanın ağırlığını duymamış, izan edememiş. Bir kısım tereddütleri içinden sökü basamamış. Ama Allah'tan da vazgeçmemiş. Var Allah demiş ama fakat o imanı kalbine oturtma meselesi. Bu meselenin biraz nasıl olduğunu anlıyorum ama size anlatacak kadar anlamış değilim. Bir Amerikalı vardı geçen sene, bizim yanımızda bir miktar kaldı. Onun Allah'ın varlığından, birliğinden bahsederken ben bunlara çok inanmışım diyor. Fakat şu imanı kalbime oturtmak istiyorum. Ben onun hiç güldüğünü, tebessüm ettiğini de görmedim. Gözler mütemadiyen çok uzakta, uzakları seyrediyor. Allah'ı araştırıyor gibi bir havası var. Ben o imanı kalbime oturtmaya çalışıyorum. İçime sindirmeye çalışıyorum. Öyle olsun ki Allah mühim, Allah rakip daima beni görüyor, gözetiyor. Ve ben o hava içinde hareket ediyorum. İman, Allah'a iman etmiş bir adam gördüm dedim elhamdülillah. İmanın zevkini ermiş bir adam gördüm dedim. Yoksa diğerleri ben çaka. Onun vaziyetinden anlıyorum ben. İman etmiş bir adamın nasıl olacağını onun vaziyetinden anlıyorum. Kendim duydum diye değil. Hak yüzlerce insanı irşar etmiş ama iman içine oturamamış. Kur'an okuyor buradan aşağı inmiyor. Allah Resulü buyuruyor ki, Kur'an okurdan insan ağlamaz mı? Kur'an okurken ağlayamıyorsan ağlıyor gibi yap diyor. Acip bir şeydir bu. Ağlayamıyorsan ağlıyor gibi yap diyor. Selamullah, Allah konuşuyor. Resulullah'a geliyor. Sibri'yle evin getiriyor, sen de şakadan okuyorsun onu. O indirememiş buradan aşağıya. Ve müritleri, keşifleri açıldığı zaman onu Allah nezdinde şaki görmüşler. Bedbaht görmüşler. Allah bir dert verecek. Herkes çekilmiş gitmiş ve onu zalâleti içinde terk etmiş. Bu mutkali olmuş buna. Demiş ki yakınlarından bir tanesine talebelerim, müritlerim, arkadaşlarım beni bırakıp ayrılıp gittiler. Sebebi nedir acaba? Ben bir şey hissediyorum ama. O yakını demiş ki Efendi Hazretleri ne saklayayım? Sizi şaki gördüler. Gördüler de sizden bir şey gelmeyeceğine inandılar, ayrıza gittiler. Diyor ki ben onun orada öyle olduğunu, orada öyle olduğunu insan kendi kalbinden anlayabilir. Ben kendi şakavetimi kalbimde görüyorum, ben de söylüyorum bunu size. Niye kendime çok defa münafık diyorum, münafık mıyım ben? Kalbimde görüyorum o şakaveti. Gülmelerim, ağlamalarımdan daha çok ondan anlıyorum. İbadetteki kusuruma üzülmüyorum, ondan anlıyorum ve şakayım diyorum orada. Ben 40 senedir orada çekavretimi müşahede ediyorum diyoruz. Fakat 40 senedir Allah'ın kapısından dönmeyi düşünmedim. Başka kapı yok ki ona gideyim. Başka kapı yok ona iltica edeyim. Affedecek olduğu için ben de onun kapısında ısrar etsin, durdum. Bu Cenab-ı Hakk'ın merhametinin mağfiretinin cezbine vesile olur. Hemen anında değiştirilir o yazı, başlar kaldırılıp yukarıya bakıldığı zaman onun sahil yazıldığını mes'us ve bahtiyar olduğunu orada müşahede ve mükeşefe ederler. Kalbinde pek çok nifak alameti bulunan nefsim ve nefsim gibi müminler. Biz Cenab-ı Hakk'a bu niyet ve bu anlayış içinde geliyoruz. Diyoruz ki biz orada şakı yazılı olsak bile senin tapına boynumuzdaki ile geliyoruz. Bayram günü de el açıyoruz. Sen bizi kapından boş çevirme. Ters etme burada. İbadet-i sahasımızı yüzümüze vurma. Bütün bunları size Ellerimi açıp dua, münacirat mahiyetinde söyleyeceğim üç beş söz için mukaddem olsun diye söyledim. Siz de ellerinizi açın. Ben bir iki şey diyeyim. Ben utanırım Mevla'ya karşı dua etmeye. Benim çatlar sesim sizin aminleriniz arasında kaybolursa saklamış olacağım onu. Onu melekler duymasınlar sizin aminleriniz duyulsun. Rahmeti ilahiden İlahi'den ümit ki Cenab-ı Hak muafiyet duyursun. Bizlere merhamet eylesin inşallah. Teala. سبحان رب العلي الأعلى الوحّار آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل ظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له حواجاء قيما لينذر باسا شديدا الحمد لله فاطر السماوات والارض جاعل الملائكه رسلا ولي اجنحه مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء ان الله على كل شيء قدير انك على كل شيء قدير انك على كل شيء قدير بعفوي سينا قدير سبحانك لا اله الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم La ilahe illa ente subhaneke inni kuntumna zalimin. Rabbi inni meseniyyed durru ve ente erhamurrahimin. Rabbi inna meseniyyed durru ve ente erhamurrahimin. Rabbi inna mesenne durru ve ente erhamurrahimin. Ya erhamurrahimin, ya zal celali vel ikram, ya zal fadli vel imtinam. Ya ilahe bütün harekat-ı ve davranışlarımızda, Tevfikini bizlere yâr eylem. ümmet Bahtiyar Muhammed'i bahsiyar eylem. i̇badet taatını makbul ile, Kalplerini kendine müteveccih ile, Kur'an-ı Mucizü'l-Veyana kadim eylem. Tarik-i sabit, daim ve kaim eylem. Yolundan ve zandan ayırma ya Rabbi. Ya İlahe'l-Alemîn ve Ya Ekrem-el-Ekremîn ve Ya Rabbel-Alemîn Esma-i yaparak ismi adamını şefaatçi yaparak, onları Arapçı olarak söyleyip, aklımızı senden dileyeceğiz, Sen makbul eyle ya Rabbi. Allahümme inni es'alüke al, al, fi al ve fi fi'l-dünya ve'l-ahire. inna nes'alüke al-cenne ve na'udu min minel-nar. Ya ilahe al-alemin ve ya ekrem al ekremin Es'alüke ya Allah, ya Hüve ya Rahman, ya Rahim, ya Hayyü, ya Kayyum, ya del-celali ve ikram فرد حي قيوم حكم عز قدوس الله لا إله إلا هو الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله لا إله إلا هو الحي القيوم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون Allah'ım, malik mulki tu'til mulke el mülk, man teshab, ve tanzg el mülk, min man teshab, ve tezg man teshab, ve tezil man teshab, birlik el cihir. İnek, ara, şeyin kadir. Ya Hanan, ya Manan, ya Dayyan, ya Ufran, ya Subhan, ya Eman, ya ilah alamin, habib adibin, ihbari la. Bunlar senin ismi azamındır. Bunlarla dua edildiği zaman. Kabul olunacağı adı vardır. Biz bunları şefaatçı yaparak dualarımızın kabulünü senden diliyoruz. Sen makbul eyle ya Rabbi. Huzuruna gelme yakasını biz çoktan kaybettik. Başka huzur bilmediğimiz için yine senin huzuruna geldik. Sevgâh-ı nezzüluhiyetinde makbul ve mağfur eyle bizleriz. Ya i̇lahel alemin ve Ya Ekremel-Ekremin. Sana senin halis kulların gibi bütün kalp ve hissiyatıyla tabi dönemeyiz. Hatırlar var ki İslam'ın beyni ve bazısı batılın altında ezile ezile perişan olmuştur. Senin adın gönüllerden sökülü basılmıştır. Mescitlerden mübarek yadın çıkarılmıştır. Ora aşksızlar, şevksüzler yeri olmuştur. Böylesine bataklık üzerine gelen bir cemaatin hali bundan başka olamaz. Bataklıkta öten, bülbüllerin yerinde öten bu saksanların sesini, bülbüllerin sesleri arasında sen kabul eyle Ya Rabbi. Bu perişan halimize bak, bize merhamet eyle Ya Rabbi. Mağsuret eyle Ya Rabbi. Yolların tıkandığı, bütün kapıların kapandığı, sana gelecek bütün imkanların yok olduğu noktada, İmam-ı şafi' Hazretleri gibi, senin affını, senin keremini, senin rahmetini Süllem olarak kabul ediyoruz. Sen onu bize ulat. Havdullahi'l-Metin olan ona sarılalım senin Arşı rahmetine, mağfiretine yükselelim, orada keremi lütfuna mazhar olalım, mağbulin olalım, muvaffakin olalım, mağfurin olalım ve burada bu camide senin huzurundan böyle ayrılalım. Ya İlahel Alemin ve Ya Ekzemel İslam'ın bir tarafta kafirler musallat olmuş, onlar tamamen mukayemetsiz hatalarından, isyanlarından, tuğyanlarından ötürü sana sadakatsizliklerinden ötürü, bir taraftan onların perişaniyeti, bir taraftan burada bizim başka şekilde perişaniyetimiz, başka İslam'la malikinde başka türlü perişaniyetler, bütün bunlar hepsi senin huzurundan uzaklaşmanın cezasıdır. Seni terk etmenin cezası, senin isyanın cezası, sana karşı tuyanın cezasıdır. Isyan ettik, tuğyan ettik, bütün hatalarımızda ama yine senin huzuruna geldik. Hz. İklimenin olduğu kapıdan, Vahşinin kapı olduğu kapıdan, baş düşmanı Habibin Ebu Şu'arın kapı olduğu kapıdan, kanı Hacer kimmişlerin kapı olduğu kapıdan bizleri de buyurun diye içeri al. Bu sesimize lebbeyt, bizleri de mahfretle ya Rabbi. Senin engin rahmetinden şeytanları başını kaldırıp bir şeyler ümit ettiği hyamda, ümit ettiği zamanda şeytanın derecesine düşmemiş insanlar olarak sana secde eden başlar olarak sana müteveccüh gönüller olarak, sana teveccüh ediyor diyoruz ki, bizi bir daha kapından başka tarafa ayırma ya Rabbi. Kalbimiz kırıktır ya Rabbi. Efliklerimiz dağınıktır ya Rabbi. Bu yaramıza sargıyı sen sar ya Rabbi. Nefisle bir mağrebe yaptık. Bu mağrebede biz mağlup düştük. Şeytanla bir mücadele yaptık. Onda da mağlup düştük. Dünyada da bizleri mağlup ettin ya Rabbi. Mağlubiyeti yaratan sensin. Zaferi yaratan da sensin, mülk senindir yarabbi, Geda'ya sultanlık mülkünü ihsan ile yarabbi. Bizim liyakatımıza değil, Rabbi Azriye'nin dediği gibi, senin bize olan merhametine, senin bize olan muhabbetine, senin kullarına olan rehbet ve şefkatine güvenerek diyoruz ki, bize merhamet ettiğin için mağfiret eyle, bizi sevdiğin için merhamet ile. Bizi kapında istediğin için kapına çevir ya Rabbi. Bizi arzularımızda göz açıp kapayıncaya kadar baş başa bırakma ya Rabbi. Anlarımız dudaklarımıza geldi ya Rabbi. Kur'an'ı anlamamadan dilgir olduk ya Rabbi. Bu dertleri çoğumuz çok defa idrak edemiyoruz. Bu söylenen sözleri çoğumuz çok defa anlamıyoruz. Birbirimizin başını gözünü yarıyoruz Hakkı anlatma hesabına. Başı gözü yarılmış Müslümanlar olarak senin huzuruna geldik. Sen merhametle ve Yarabbi. Bayramı bize hakiki bayram ile Yarabbi. Ak bulduğumuz bayram olsun Yarabbi. Muvaffak olduğumuz bayram olsun Yarabbi. Şeytana karşı bizlerimiz muzaffer eyle Yarabbi. Nefsimize karşı muzaffer eyle Yarabbi. Nefsimize karşı muvaffak eyle Yarabbi. Yarabbi amelimiz nasıl perişansa sözlerimiz öyle perişandır. Anlayışımız da ona göre perişandır. Sana yanlış anlayışımızı senin yanlış idrakimizi, yanlış sözlerle sana karşı dile getirir, söylersek muhafaza etme ya Rabbi. Muhafaza etme ya Rabbi. Biz çocukların bir kısım kusurlarına bakmayız. Onların yanlış anlayış ve yanlış anlatışlarına nazarın sema bakarız. Sen bizim o çocuklar olan merhametimizden bize daha fazla merhametlisin. Onu bekliyoruz. Sen de ihsan eyle ya Rabbi. Merhamet eyle ya Rabbi. Dua edildiği zaman kabul ederim diyorsun bu vaadine inanıyoruz ya Rabbi eğer eksik inanıyorsa tamam inandır ve sonra da vaadini yerine getir duamızı kabul eyle ya Rabbi ya Rabbi belki çok şey senden istemek gerekir sana çok derdi dökmek, şer etmek gerekir Habibi Edib'in senden istediği şeyleri istiyor çoğunun istade ettiği şeylerden de istiaze ediyoruz ona verdiğin şeyleri sen ihsan ile ya Rabbi ona bahşettiğin şeyleri bizlere de bahşeyle ya Rabbi ya İlahel Alemin ve Ya Ekremel Ekremin, ümmeti Muhammed Tevhid nurundan, Kur'an-ı Beyan'ın füyüzatından, Sana İrfan'dan 14 asır uzaklaştıkları için, Tıpkı devri adetten önceki devir gibi, Cahiliye devri gibi bir anlayış, Bizim kalbimizi, ruhumuzu ve hissiyatımızı işgal etti Ya Rabbi. Gönlümüzden sana olan saygıyı çıkardı Ya Rabbi. Neslimizi sokaklara döktü Ya Rabbi. Milleti birbirine düşman etti ya Rabbi. Şeytan müminler üzerinde hakimiyet kurdu ya Rabbi. Nefis kalplerimizde hakimiyet kurdu ya Rabbi. Kafirlere öncülük yaptı ya Rabbi. Ben bu aduhu ekberi kahreyle ya Rabbi. Bizleri muzaffer eyle ya Rabbi. Dileklerimizi dergahine zülü sana el açan yalvaran Habib-i Edib'in duaları arasında makbul eyle ya Rabbi. Çünkü bu senin isteğindir. Sen hayırlı şeyler istersin. Şer şeyler istemezsin. Hayırlı şeyler bizim hakkımızda da hayırdır. Halk eyle ya Rabbi. Ve çünkü bu Habibi Edib'in isteğidir. Onun şu anda beklediği şeydir. Hatırlar var ki Habibi Edib'ini güldürecek. Onu sevindirecek. Hiçbir şey bu cemaat ona taksim edememiştir. Hasretten dudağı çatlak çatlak mübarek ümmetinden bir şeyler bekleyen Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a Taksim edeceğimiz hiçbir şey yoktur. Hiçbir şey yoktur ya Rabbi. Şu iki damlacık gözyaşı samimiyse bunları ona ulaştırsın. Amin. Ya İlahe'l Alemin ve Ya Ekrem'l Ekrem'in Meclü mübarek kubbenin altında da şu anda eller kazmış dua ediliyor. Belki senin Kabe'nin etrafında dua ediliyor. Belki Mele'ye aile dua ediliyor. Melekler taasib kadar Beytullah'ın etrafında pervane gibi pervaz ediyor. Onlar arasında bu mücrimlerin sana doğru kalkan ellerini de boş çevirme ya Rabbi. Merhamet eyle bize ya Rabbi. Ya Rabbi diyakattılar. Kazandıkları şeylerle cennete girecekler. Diyakatsız kafirler cehenneme girecekler. Mücrimler senin merhametini bekliyor. Mücrimleri de merhametinle cennete koy ya Rabbi. Merhametinde huzurunda sabit ve daim ile ya Rabbi. Ya İlahel Alemin veya Ekrem'e Ekrem'in atalarımız sene rızanı tahsil hususunda pek çok şey yaptılar. Sana yaklaştılar. Bu mescitleri, bu mabetleri yaptılar. Ve bize çok yüksek, büyük bir miras bıraktılar. Biz miras yediler. O mirası alt üst ettik, israf ettik. Onlara liyakatten çok uzaklara gittik. O kök çok çok sağlandır Ya Rabbi. Balka vurulmuş o kökten sen genişinizde ihsan ile Ya Rabbi. Yanlış görmüyorsak ya Rabbi, yanlış anlamıyorsak ya Rabbi, rahmetin yukarıdan geldiğini müşahede ediyoruz. yerden bir kısım filizlerin bittiğini müşahede ediyoruz ve bunları senin korumanı yine senden istiyoruz. Bizim ne var ki senin davanda bir şey isteyelim. Ama bizde de birer kaçık suyla okyanusa kaşığımızı atıyor diyoruz ki bu okyanusta hislerimiz vardır. Bu filizler senindir ama bizim de hoşumuz istiyor. Onları yaşatmanı, onları çoğaltmanı, şerilerin şerinden korumanı demlendiriyor ve istiyoruz sen merhamet et. Koru ya Rabbi, Kur'an'a hizmet edenleri koru ya Rabbi. Kalplerine Kur'an'ı sindir ya Rabbi. Azımına muvaffak eyle ya Rabbi. Kur'an'a cemaat olma çok yüksek bir fayedir. Ve bu ben dahil pek çoğumuzun tevkindedir. Ona liyakatımız yoktur ya Rabbi. Sen bizim liyakatımıza bakma. Tenezzülati ilahiyede bulunmuş. Bizim dilimizle bize konuşmuşsun. Yine bizim halimize göre bize merhamet eyle ya Rabbi. Ya İlahel Alemin. Ben nasıl perişanım, nasıl söz söylemesini bilmiyorum, nasıl hissiyatımı sana karşı dile getirmesini bilmiyorum, nasıl ellerimi kaldırırken utanıyorum. Aynen bütün İslam alemi de öyledir ya Rabbi. Hepimiz perişanız, hepimiz münketiriz, hepimizin kalbi kırıktır. Sen bu kalplerimizin kırıklığına merhamet eyle ya Rabbi. Targıyı sar ya Rabbi, bizi ayağı kaldır ya Rabbi. Bu araziyi ihya et ya Rabbi. Mülk senindir Allah'ım. Malikül mülk sensin Allah'ım. mülkünde yeniden hakimiyetini kur. Sen hakimiyetini bizlere de göster ya Rabbi. Göster ya Rabbi. Ceda varız. Sultanlara liyakatımız, Sultanlara ihlal edecek şeye liyakatımız yok. Fakat senin kerem lütfuna itimadımız var. Güvenimiz var. Bize merhamet eyle ya Rabbi. Mağfiret eyle ya Rabbi. İrhan men adume meraduhu. Ve şifa Ve kavliye bedavuhu. وخلت وقلت حيلته داو وخلت جواه أما وأنتم الجو ورجعه وأنتم الجو ورجعه وأنتم الجو ورجعه إرحم إرحم يا ربي من ضاقت عليه الأطباب وغلقت دونه الأبواب وتعثر عليه سلوك تريقا للجواب وانسرمت أيامه ونفسه رايات في ميات الغفل وطني لإسفاب İrham, sen ta kat alemler. İrham, sen ta kat dünya. İrham ya Rabbi. ve açh lanı tahlalabab. baba ya Rabbi, açh lanı. Açh lanı lanı baba ya kat alemler. Göster cemalini ya Rabbi, görelim ya Rabbi. Müşahedesine muvaffak kıl görelim ya Rabbi. Göster şu Kur'an'ın tecelliyi ve zuhure tecelliyi yani görelim ya Rabbi. Ya ilahel alemin, senden bir tahakkuman şeyler istenmez ama yine biz mürşidimizden senin mübelliğinden öğrendi. Senden isterken ilha etmemizi istiyoruz. İlha ediyoruz. Yalvarıyoruz. ısrar ediyoruz. Bütün kusurlarımıza rağmen sen ademesine uygun şekilde bizlere lütfeyle ya Rabbi. Bu bayramda bize kapılar aç ya Rabbi. Ya ilahe el alemin rızanı tahdile muvaffak eyle ya Rızandan başka şey bizlere düşündürme ya Kur'an'a hizmetten başka şey düşündürme bizlere ya Rabbi. Biz bilemeyiz Nefsin sevgiyle başka şeyler isteriz, şeytanın itmesiyle başka şeyler isteriz. Nefsimizin rağmına, şeytanımızın rağmına sen, seni memnun edecek şeyleri yapmaya bizleri muvaffak eyle ya Rabbi. Ya ilahe alemin amellerimiz hep riya oldu, gösteriş oldu, yapmayanların vaziyeti de pek perişan oldu. Bize ihlal et, onlara da amel ihsan ya Rabbi. Hidayet eyle ya Rabbi, biz kimseyi hidayet edemeyiz. Biz kimseyi doğru yola getiremeyiz, hadi sensin, bu dil sensin, istediğini hidayet eder, istediğini de idare edersin, sen bizim neslimizi hidayet eyle ya Rabbi, çok söz sana karşı suyu edeptir, ağzını doğru söyleyemediğimiz için çok söyledik, bundan dolayı da muafaze etme ya Rabbi, yine senin öğrettiğin şeylerle halimizi sana ağz edeceğiz, ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو ربنا ولا تحمل علينا إصراً كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا لنا وارحمنا أنت مولانا ولا مولى للكافرين أنت مولانا ولا مولى للمنافقين أنت مولانا فأنصرنا على القوم الكافرين فأنصرنا على القوم المنافقين انصرنا على آدائنا، انصرنا على أنفسنا، انصرنا على شياطيننا يا رب العالمين، يا أرحم الراحيين، يا دائما الحج على البرية، يا باص اليدين بالعفية، يا صاحب المواهب السنية يا غافر الذنوب والخطية، يا غافل الذنوب يا غافل الذنوب والخطية، فلي على محمد خير الوراثية vağfir lena dunube na fi hadihi al-waqtiya vağfir fi hadihi al-othiya vağfir fi hadihi sen dua ettiğin için dua istediğin için yarım yamalak teveccüh ettin sen hakikate erdir, sen hakikati göster sen dualarımızı da kabul buyur ya rabbi rabbena atina fi dunya haseneten ve fi ve qina azabennar ربنا افر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا افر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين غفر ذنوبنا وأدخلنا في جملة الصالحين يا رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك لا تجدنا محمد في أول دعائنا وصل وسلم وبارك لا تجدنا محمد في ألصب دعائنا وصل وسلم وبارك لا تجدنا محمد وعلى آله وإخوانه النبيين والمرسلين عدد خلقه وارضى نفسك وزنة عرشه ومداد كلماته اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنزينا بها من جميع الاهوال والعافات وتقضيلنا بها جميع الحاجات وتظهرنا بها من جميع السيال وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أحسن الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الموت من جميع الخيرات في الحياة لبعد الموت برحمة يا ارحم الراحمين يا ذا الجلال والاكرام يا رب العالمين آمين أرسل الف آمين بحرمة سيد المرسلين بحرمة قرآن الكريم بحرمة كعبة المكرمة يا رب العالمين يا ذا الجلال والاكرام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 وَبَلَّعَنَا رَسُولُهُنَّ بِالْحَاشِيُ الْهُلْتَر۪ينَ Muhterem Müslümanlar, bütün yolda kalmışların, bütün perişan olmuşların, bütün batmışların, zunmete düşmüşlerin, kalbi kırılmışların, elimden tutacak, onları sahili selamete çıkaracak, onlara ümit ve güven verecek, Huzura kavuşturacak, Allah'tır Celle Celaluhu. Sıkıntıya düştüğünüz zaman, huzuru kaybettiğiniz zaman, bir derdi halli düşündüğünüz zaman, bir millete huzur getirmeyi teslim edip kararlaştırdığınız zaman, Allah'a döneceksiniz. Çünkü melce ve mence odur. Bir şeye hakimiyet kurmayı planladığınız zaman, bir hususta muvafakiyet düşündüğünüz zaman, Mülk elinde olan, malikül mülk olan Allah'a teveccüh etmek gerektir. Çünkü her şeyin zimamı elindedir, her şeyin izgini elindedir. O kendini bütün kainat üzerinde tek yekta, takarruf sahibi olarak bize tanıtıyor. Kalbimizden en uzak mekanlara kadar her şey onun elinde. Kalbin teveccühünü mü düşünüyorsunuz? Ona teveccüh edin, o kendine tevcih etsin kalbi. Mekana ayet işlerinizin yoluna, yortamına girmesini mi istiyorsunuz? Ona teveccüh edin, o yoluna koysun. Düzensiz işlerinizi düzene getirsin. Dağınık işlerinizi bir araya getirsin. Her şey Allah'ta başlar, Allah'ta biter. Biz de Allah'tan geldik, neticede Allah'a döneceğiz. Ama krangalı, zincirli asilere yakışır şekilde değil. Rızasıyla Allah'ın verdiği fakat bizim elini boyunu bilemediğimiz, ihtiyar ve irade dediğimiz bir meçhuzden bahsettiğimiz o irademizi onun iradesine zamm ederek, gönlümüz Allah'a tevekküh etmek, işte Allah bunu istiyor. En iyi bu ila Rabbiküm, sizi kemale erdiren, olgunlaştıran, sizi ebedi bir kemale doğru da sevk eden, sizin için yükselmede sonsuzluk ufuklarını açan size, böylesine terbiye eden, Rabbinize dönün, ona inabe edin başkalarından el aldığınız, başkalarına bel bağladığınız, başkalarının elini size uzatmasını istediğiniz yeter artık. Güçlü bir ele sarılın Sizi çıkaracak, sizi kurtaracak bir ele sarılın O el, Mevlid'de anlatılan Allah'ın elidir. O bütün insanlara, hususen müminlere destekdir. Kim o elden tutarsa kurtulur, kim o elden zah kalırsa batar. Allah'a teveccüh edelim, o elden tutmaya çalışalım, o da bizi kurtarsın. Unutmayalım, Resul-i Ekrem şefaat edecekse, o bizdeki bir manaya şefaat edecek. Unutmayalım, Allah merhamet edecekse, bizdeki bir manaya merhamet edecektir. resul Ekrem'in şefaati, eğer gökte yağmur yağmak üzere gözleri dolmuş buluta benzetilecek olursa, rahmeti ilahi ummanlara, cenizlere benzer. Sen de gözyaşı damlalarınla ona iştirak edeceksin. Gözyaşını yağmur gibi sen yağdıracaksın. Şefaati nebi yapacak. Merhameti Allah edecektir Celle Celaluhu. Her şey sende bir hazırlanmaya bakar. Her şey sende, senin iradende bir azma, bir cehde bakar. Ne yapar o irade? Hiçbir şey yapmaz ama çok şeyler onun üzerine tereccüp eder. Sen döndüğün zaman Allah cihanı sana müzahlar eder. Sen döndüğün zaman kılıcı çuvaldız boyu olan insanı, atı eyersiz olan insanı cihana hakim kılar. Bütün insanlar üzerinde layezal bir sulta ona bahşeder. Fakat sen o kapıyı arkanı çevirdiğin an, çok çok güçlü dahi olsan, çok güçlü dahi olsan, perişan eder, tergerdan eder, ayaklar altına alır. Bugünkü İslam alemi ayaklar altında melabı olduğu gibi yapar. Cenab-ı Vakip ve Tekaddes kendine teveccühe bizleri muvaffak kılsın inşallah. Teala. Bayramın bir manası da, bu itibarla Cenab-ı Hakk'a inavedir, tevbedir, ona dönüştür, ondan başka dönecek yer olmadığı şuuruyla ona dönüştür. Hakkı ondan dileyiş bu onun kapısından ayrılmamaya azmediştir. Biz şu şuur içinde camide oturuyorsak, bu anlayış içinde camiden ayrılacaksak, iyi bir bayram idrak etmiş, i̇nşaallah Teala Cenab-ı Hakk'ın Kerem-i Nuhfuna masal olmuşuz demektir. Bu şuurdan uzak bulunuyorsak, Allah muhafaza buyursun, vakti itiraf ve itiraf etmiş olacağız, vakit geçirmiş olacağız nesinde beraber. Onun içindir ki muhterem Müslümanlar, burada ilk defa azm Cenab-ı Hakk'ın huzurunda bulunduğumuz şuuruyla ondan bir daha dönmeyeceğimizi az edelim. Dışarıya çıktığımız zaman da bugünü çok güzel değerlendirelim. Her dakikada, her saatte Cenab-ı Hak bizi gördüğünü, mürakabe ettiğini, üzerimizde bir müheymin halinde hazır ve nadir bulunduğunu tezekkür ederek ona göre vaziyet alalım. Dilimizden Allah'ı düşürmeyelim, kalbimizden de Allah'ı çıkarmayalım. Onulmaz yaralarımızı Allah derman olacaktır. Kanayan yaralarımız o sayede dinecektir. Mağlubiyetlerimiz o sayede bertaraf edilecektir. Yaralı neslimiz o sayede kurtulacaktır yine kendisine terettüp eden vazifeyi bir hakkın yapacaktır. Resul-i Ekrem kallallahu aleyhi ve sellem de bizi böyle beklemektedir. Ona dönen, o devirde dönen, o anlayış içinde dönen cemaat gibi Allah aşkına bir kere Allah'a dönelim ve biz daha yüzümüzü başka tarafa çevirmeyelim. Dönek yapmayalım. Amelde az dahi olsa istidat etmeyelim. Biz aklımızla Allah'a döndük, aklımızda ne diye başka tarafa dönelim diyelim. Akılla aklı yenmeye çalışalım. Aklın kararlarına, Kur'an-ı Kerim'in ışığı altında mantığın kaziyelerine uymaya çalışalım. Çocuklar gibi hislerimize yaşamayalım. Unutmayalım hislerimiz bizi batırır. Unutmayalım dalalete kadar götürür. Ve unutmayalım imanı elden kaybedeceğimiz şekle kadar bizi neticede el düşürür. Allah muhafaza buyursun. Rızasından ayırmasın. Bir sürü söz söylendikten sonra, minberde de bir sürü söz söylemek muhakkak ki zahittir. Ama öteden beri teâmül haline gelmiş burada, Türkçe üç beş şey söylemek, üç beş söz etmek burada adeta bir vecibe gibi bir ifa ediyoruz, yerine getiriyoruz. Belki de tınanacak bir haldir, Allah'ın muhafazı edeceği bir haldir. Cenab-ı Hak af buyursun, muhafazı etmesin. Biz de ondan ayrılmadan inşâAllah-u Teala, huzurunda huzurun verdiği huzuru, devam ettirmeye çalışalım. Yar ve yardımcımız olsun. Yar ve yardımcısı olduğu kimselerin yar ve yardımcısı olduğu gibi. Herkesin kimsesi var. Herkesin elinden tutanı var. Ümmeti Muhammed'in şu anda kimsesi yok. Kimsesizlerin kimsesi olan Allah Ümmeti Muhammed'in kimsesidir. Bize kimse olsun Allah kimsesiz bırakmasın inşallah. Allah'u Teala. Selamullah'il <gülüyor> Melik'il Aziz'il alam. كما قال الله تبارك وتعالى في الكلام وإذا قرأ القرآن فاستنعوا له وانصفوا لعلكم ترحمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاتقوا الله وعطيهم الحمد لله الحمد لله الحمد لله حمد كاملين كما أمر اشهدوا أن لا إله إلا الله واشهدوا أن محمد عبده ورسوله النبي المؤتبر قاضما لنبيه وتكرما لفغامة شان الصفيه فقال الله عز وجل من قائد المخبر وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما على بيه. Allahümme salli على seyyidina محمد ve ala محمد Muhammed. Kama salli'te ala İbrahimu ala ala İbrahim afil aleminne rabbena inneki hamidun majid. Ve barik ala Muhammedin ve ala ala Muhammed. Kama barik'te ala İbrahimu ala ala İbrahim afil aleminne rabbena inneki hamidun majid. Varda Allahümme anasuddhika bivakkum alfarukum alfarukum ala asmana valin radiyallahu anhum. Ve an siddetil bakiyetil aşiretil mubashiret. Ve an istahabatü ve alttabi'in ala khiyar minhu ve labrar. Ve selleme teslimen ila